cemali görmeyi nasip etsin. Allah azze ve celle içimizden rabbani alimler çıkarmayı nasip etsin. Bizleri hakka sevk etsin. Bizleri ve neslimizi korusun. Dinde tevhid ehli insanlardan olmayı nasip etsin. Allah azze ve celle bizden gelen nesli namazı kılan, helala harama dikkat edenlerden eylesin. Allah azze ve celle sevdiği insanların sevgisini sevdiği amellerin sevgisini bize nasip etsin. Kardeşlerim normal ders prosedürümüz iman bablarındayız. Bugünkü konumuz Allah Azze ve Celle'nin kitaplara imanla alakalı bab. Buradan devam edeceğiz inşallah. İlk rivayetimiz Abdullah bin Rubey'den, o da Şeddat bin Makil'den ve beraber İbn Abbas'ın yanına girdik diyor. Ve Ali sallallahu aleyhi ve Kurandan başka bir şey bıraktı mı diye sorduk İbn Abbas şu iki levha kapak arasında olandan başka bir şey bize bırakmadı cevabını vermiştir. Yine devam eden rivayette Ali sallallahu aleyhi ve haramlarını helal sayan Kurana iman etmiş olur buyurduğunu söylemiştir. Yine gelen rivayette İbn Abbas der ki Ali sallallahu aleyhi ve indirilmiş olan kitabınız Allah'tan gelmiş olan en son haber olduğu ona hiçbir şey katılmaksızın arı duru haliyle okuduğunuz halde kitap ehlinin Allah'ın kitabını değiştirip değişiklik yaptığını kendi elleriyle kitaplarını yazarak az bir paha ile onu satabilmek için bu Allah katındadır dedikleri size bildirildiği halde siz kalkıyorsunuz kitap ehline soru soruyorsunuz Size gelmiş olan bunca ilim sizi onlara soru sormaktan alıkoymuyor mu? Allah'a yemin ederim ki biz onlardan bir kimsenin size, size indirilene dair soru sorduğunu görmedik. Evet, buraya kadar gelen rivayetlere bakacak olursak, bunlar e, kitaba imanla alakalı bazı naslardır kardeşlerim. Şimdi hadis kitaplarını veya toplama, ki bu İmam Beyhaki'nin Şuab-ül İman isimli kitabıdır. Bu tür eserlerde naslar toplandığında bazen o babla alakalı cümle seçilir, bazen onunla alakalı olan bölüm zikredilir. Böyle olunca da bazı meseleler sanki havada kalmış gibi olur. Burada anlatılmak istenen Allah Azze ve Celle'nin Müslümanlara indirmiş olduğu Kur'andır, peyderpey indiğidir ve bu dinin tamamlandığıdır. Ve Hicr 9'da geldiği gibi bu zikri Allah Azze ve Celle inmiş, indirmiş ve aynı zamanda ne yapmıştır? Koruyacağını üzerine almıştır. Ama bu rivayette de geldiği gibi İbn Abbas, Allah kendisinden razı olsun, İbn Abbas biliyorsunuz, ve Vesselam vefat ettiğinde çocuk sahabelerdendi. Ve daha sonraki zamanlarda İnsanlar bozulup Yahudi halimlerine veya Hristiyan alimlerine gidip sorular sorduğunu görünce onları ne yapıyor İbn Abbas? Uyarıyor. Kur'an diyor tamamlanmışken ve Allah Azze ve Celle'nin en son haberiyken yani gönderilen vahiyken onlarsa Yahudiler Hristiyanlar yani kitap ehli kendilerine indirilen kitabı tahrif etmişken onları bozmuşken helalı haramı dünyalık az bir pahaya değiştirmişken ki bunun birçok delillerini Kur'an bize ne yapıyor? Anlatıyor. İşittik, itaat ettik yerine ne diyorlar? İşittik, isyan ettik. Allah Azze ve Celle onlara iç haram kıldığı halde onlar ne yapıyor? Eritiyor, satıyor, parasını yiyor. Biz iç yemiyoruz ki diyorlar. Allah onlara faizi haram kıldığı halde onlar ne diyor? Faiz, alışveriş gibidir diyor. Allah'ın helalini haram, haramını helal yapmışlardır. Ve bunlar... Ne yapmışlardır? İnen ayetleri tahrif etmişler. Ya ifratta ya tefritte hukuku bulmuşlar. Peygamberlerini Yahudiler ne yapmış? Öldürmüşler. Canlarına kıymışlar, boğazlamışlar. Hristiyanlarsa ne yapmışlar? Allah'ın emretmediğini din edinmişler. Allah da emrettiğinde yine yoldan çıkmış fasıklar olmuşlardır. Hadis suresinde Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği gibi. İşte İbn Abbas, Allah kendisinden razı olsun, İnen Kur'an değişmediği halde, Allah onu koruduğu halde, kitap ehlinin ellerinden düzgün, korunmamış bir kitaplar ellerinde olduğu halde ve kendi Yahudilerin hahamlarının ve Hristiyanların rahiplerinin kendi uyduklarını, bu da Allah'tandır deyip insanlara yutturduklarını siz hala nasıl göremiyorsunuz? Onlara gidip sorular soruyorsunuz, halbuki kitap onların hepsini nesketmiştir diyor. Bu aynı zamanda kıyamete kadar gelecek Muhammed ümmetine de nedir? Bir yerde nasihattır kardeşlerim. Bugün bakıyorsunuz tefsir adı altında mesela tefhimi bakın İncil'den, Tevrat'tan alıntılar almış. İhtiyacımız yok ki bize en son indirilen haber nedir? Budur. Veya günümüzde saptırmak için din diyaloğu adı altında yani o da kitap ehlidir, bu da kitap ehlidir adı altında humanizmi veyahut bütün dinleri bir araya bir çatı altında toplamaya çalışmadılar mı? Bakın o dinin oraya doğru gidin o hangi semtteydi? Ümitköy, Ümitköy bir taraftan gir cami aynı çatı altında bir taraftan gir kilise bir taraftan gir havra o neydi? Doğru amacı mıydı? Doğur İhsan doğur amacı mı? Doğramacı. Tam o okulun da girişini oraya. Ya buradan bakarsan Müslümanım diyor. Cami görüyor Ben bunu görüyorum diyor. Adam bu yandan bakıyor. Yahudi olarak havrayı ya görüyor. Girişleri de öyle. Bu yandan bakıyor. Kilise olarak görüyor. Din bu değildir kardeşlerim. İslam haktır. Hak gelmiştir. Batıl, zahil olmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethinden önce Kabe'nin her tarafı putlarla dolu, içi putlarla doluydu. Ne yaptı? Sabretti. Namazını kıldı. Kabe'yi tavaf etti. Medine'ye hicret etti. Allah'ın emri gereği tekrar Mekke'ye geldi. Mekke'yi fethetti. Bütün putları yıktı. Kabe'nin içindeki putları temizledi. İçindeki resmi eliyle sildi. Ondan sonra ne yaptı? Namaz kılmıştır. Hak geldi. Batıl, zail olduğu ayetiyle bütün putları ne yapmıştır? Yıkmıştır. Öyleyse indirilen kitabımız da nedir? En son kitaptır. Biz bütün kitaplara iman ederiz. Ama itaatımız, ittibamız, amelimiz Allah'ın kitabıdır. Onun dışında bizim uyacağımız, alacağımız hiçbir şey nedir? Yoktur. Ve Kur'an diğer kitaplarda olanı, o kitapların nasıl tahrif edildiğini, oradaki insanların din adamı adı altında insanları nasıl köle gibi kullanıp bir meta aracı gördüğünü bize din ne yapıyor? Anlatıyor. Mesela tb 31'in şeyine baktığımızda onlar rahipler, e, Hristiyanlar rahiplerini, Yahudiler hahamlarını Rablar edindiler. Sizler öyle olmayın diyor. Sahabe diyor ki biz onları daha önce hani o dinde olan Adi bin Hatim ne diyor? Biz onları rağbedinmiyoruz ki diyor. Ali sallallahu ve Selam ne diyor? Siz onların helal dediğine helal, haram dediğine haram diyor musunuz? Evet, işte rağbedilme budur diyor. Bu soruyu sormasa biz ne anlayacağız? Naap'tan kasıt Ruki edilen, secde edilen bir varlık olarak. Ama demek ki bu değil. O diyorsa doğrudur. O diyorsa helaldir. O diyorsa haramdır. Adam diyor ki faiz heraldır. Herkes yiyor mu? Gel oradan Öbürü diyor ki örtü böyledir. Giyiniyor mu? Giyiniyor. Niye? Öyle inanıyor. Mesela Yoyo -Yo Vafkı diye bir vakıf var. O ateş olası. Ne ateş? Şuraya. Solomon ateş var bir tane. Hmm. Karı kız karışık namaz kılabilir. Cicili bicili kılabilir. Aynı safta kadın erkek namaz kılabilir, ay halinde kılabilir. Adam fetvayı ne yapmış? Vermiş. Kendine göre de ne yapmış? Bir yol tutmuş ve Allah'ın kitabından deliller getirmiş. Bu kitaba iman değil kardeşler. Bu kitap kime indi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Kim açıkladı asaba? Aleyhisselatü Vesselam açıkladı. Peygambere müracaat etmeden kitaba iman bir yerde de geçerli değildir. Adi bin Hatim daha önce Hristiyan. iyi bir e, alim. Okuması yazması olan birisi ama ayeti anlayamıyor. Ne yapıyor? Allah Resulü'ne soruyor. Yine aynı sahabe Bakara suresinde siyahlan beyaz iplik birbirinden ayrılıncaya kadar yeme içmeye devam edin. Yine ne yapıyor? Kendi gidiyor. Yastığının kenarına siyahla beyaz ipliği koyuyor. Namaz kaçıyor. Sahur kaçıyor. Mescide geliyor. Ben diyor anlayamadım. Senin diyor yastığın ammada enliymiş. Geceyle gündüzü içine alıvermiş diyor. Ne yaptı aleyhissalatü vesselam? Ona anlamadığı şeyi izah etti. Öyleyse kardeşlerim kitaplara iman aynı zamanda peygambere imanı da gündeme getiriyor. Yine kitaplara iman aynı zamanda Kur'an tarihini, insanlık tarihini de gündeme getiriyor. Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını Kur'an bize anlatmasa biz nereden bileceğiz? Nuh tufanını nereden bileceğiz? Veyahut İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılmasını biz nereden bileceğiz? Veyahut İsa Aleyhisselam'ın babasız yaratıldığını, göğe çekildiğini, Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un sarayında büyüdüğünü, birini öldürüp kaçtığını, Şüayb Aleyhisselam'ın onun kayınpederi olduğunu daha sonra Allah'ın emriyle tekrar geldiğini ve Firavun'a davetçi olduğunu biz kimden öğreniyoruz? Allah'ın kitabından öğreniyoruz. Allah'ın kitabından olduğu zaman hem net hem doğru hem efsane değil hem sağdan soldan gelen bir şey değil. Kitaplara iman dediğimizde bunlar da nedir? Gündemdedir. Bunun dışında kitaplara imanda... Allah'ın da kitabında azza ve Celle'nin kurduğu bazı tuzaklar vardır ki Allah'ın tuzakları her zaman çetindir. İnanıyorum diyen insanların hakikaten inanıp inanmadığını Allah ne yapar? Sınar. Mesela ayetinde ne diyor? Bundan sonraki bab biliyorsunuz kadere iman. Şimdi biz kadere iman ettik mi? Tabii tabii diyoruz şimdi. Nasıl ediyor? Sıhhatlisin. Yediğin önünde, yemediğin ardında çoluğun var, çocuğun var, işleri rahat etmiş. Adamın kafası ker, Taş düşse başına düşüyor. İşleri yolunda gitmiyor. Çocuğu yok. Şu su yok, bu su yok. Her türlü hastalığı var. Bir bela olsa tak kendini buluyor. Adam ne yapıyor? Kader'e iman gidiyor. Allah'a isyan başlıyor. Yani normal bir hayattayken iman ettim deme kolay. Ama bir şeyle, Allah seni bir şeyle imtihan ederse ne diyor ayette? Kimini fakir, Kimi kimini zengin. Kimini sıhhatli, kimini hasta diyor. Kimine çocuk, kimine çocuksuz. Kimine kız, kimine erkek. Kimine hem kız, hem de erkek. Bunları niye verdik? Sizlere imtihan için diyor. Veyahut başka bir yere gidiyorsunuz, senin ikide bir başını göğe çevirdiğini görüyoruz. Artık nerede olursan ol, seni hoşlanacağın bir kıbleye çevireceğiz. Artık nerede olursan ol, mescidi Aksa'dan mescidi harama döndür. Ayet devam ediyor. Ne diyor? Bu, sana inananla topuğunun üzerinde geri döneni ayırt etmek için bir imtihandır. Diyor. Kitaba imanın bir parçasında nasih mensuh var mı? Var. Nasih mensuh biliyor musunuz? Hükmü kaldırılan veya benzeri getirilen veya tahsisi dediğimiz e, Bakara suresinin 106. ayetinde. Muhammed ümmetiyim deyip de nasih ve mensu inkar eden var mı? Var. Nasih mensu kabul ederseniz işte bu Allah'ın ilmine iftiradır. Allah'ın ilmi geniştir. Onu unutma, tutmaz diyor. Sanki e, Kur'an'ın şeyi bu. Ne oldu Bakara 106? Gitti. Aynı Hanefi ulemalarından Kerhi diye birisi var. Hiç duydunuz mu? Evet. Kerhi Kerhi. Ne diyor bu? Tenezzülü Nazar Attı kitabında bizim arkadaşların verdiği fetbaya diyor uymayan ayet ayet değildir. Uymayan hadis hadis değildir diyor. Şimdi bu adam neyini yitirmiş? İman yitirmiş? Ama ne yazık ki Hanefi'nin büyük ulemalarındandır. Bu adam böyle diyor bak. Bizim arkadaşlarımızın verdiği fetba diyor. Şimdi nasih mensuk konusunda da en baba kitapları tercüme eden insanlar var. Akide kitaplarını. Gidin sorun nasih mensuğu kabul etmiyor. Niye? Allah'ı unutma tutmaz diyor. Demek ki kitaplara iman dediğimizde bütün umumen içinde ne geliyorsa sorgusuz sualsiz nedir? Kabul edeceksin. Hoşuna gitse de gitmesede. Allah'ın bunda neyi vardır? Bir hikmeti vardır ve tuzağa kurmuş. Sana inananla topun üzerinde geri dönen. Şimdi ayetin başına gel. Nasih mensuh kabul etmeyen insanlar, özellikle peygamberin emrini peygamber sadece verilen emri yerine getirir. Sadece vahye muhataptır diyenlere bu ayet tediyedir. Mesci-i Aksa'ya doğru namaz kıl. Kıble edin emri nerede geçiyor? mescidi aksadan mescidi harama dön orada geçiyor. Mescidi aksaya doğru namaz kıl nerede geçiyor? Kur'an'da geçmiyor. Kur'an'da geçmiyor. Geçmiyor. Nerede geçiyor? Peki peygambere uyulmayacaksa, eğer o dinde bir şeye hükmetmeye yetkisi yoksa, helal haram yetkisi yoksa bu ne? O zaman bu ayet ne? Demek ki hadis inkarının altında aynı zamanda ne atıyor? Kur'an inkarı da yatıyor. Yani bunun gibi örnekler çok ve bunlara en son cevabı Allah Azze ve Celle Nisa suresinde veriyor. 151-152'de. Ne diyor? Allah ile Resulünün arasını ayırmaya çalışırlar. İkisinin arasında bir yol tutarlar. iş i̇şte donlar, kafirlerin ta kendisidir diyerek Allah Azze ve Celle son noktayı ne yapmıştır? Koymuştur. Evet. Yine Ubeydullah bin Abdullah'tan gelen rivayette İbn Abbas'tan naklediyor. Ey Müslümanlar peygamberinize Aleyhisselatü Vesselam'a indirilmiş olan kitabınız Allah'tan gelmiş en son haber olduğu halde siz ehli kitaba soru soruyorsunuz diyor. Bu da yukarıdaki rivayetin aynı muhtevasında. Demek ki kardeşlerim bizim onlardan alacak bir şeyimiz yok. Alırsak ne olur? He? Ne olur? Onlar hem tevilde tahrif yapmış hem tenzilde. Yani hem Kur inen Kur'an diyelim artık Tevrat ya da Zebur'un hem okunuşunu değiştirmişler hem de manasını ne yapmışlar? Değiştirmişler. Onlara uyarsan bugün evlere şenlik bir Kur'an okuma var mı? Yedi kıraat olduğu halde bu Müslümanları kesmemiş. Üç tane kıraat var? Şahs kıraatı var. Onun dışında bir de Türklerin okuduğu var. Nereye benziyor bilmiyorum. Arapçada olmayan ifadeleri de okurken koyuyorlar mı? Koyuyorlar. Ve manaya geldiğinde mesela Fatih'e okuyan böyle namaza gittiğinizde hiç kıldırgaçların, şey imamların namaz kıldırırken Fatiha'da o velet dalin ifadesine hiç dikkat ettiniz mi? Hiçbiri birbirine tutuyor mu? Ne yapıyorlar? Oradaki kelimeyi ya ona ya ona bir şeye de benzetemiyorlar. Ne yaptıkları belirsiz oluyor. Onun için aynı onlara adım adıma, karışı karışına arşını arşına ne yapıyor? Pabucun denk geldiği gibi denk gelme yollarına gidiyorlar. Yine 73 fırkadesinde olduğu gibi onlar, rahipler, hahamlar din adamı adı altında bir sınıf üretmişler mi? Üretmişler. Haksız yere tabiyetindeki insanların parasını almışlar mı? Almışlar. Mesela Hristiyanlar cennete nasıl girer veriyor? Kiliseye gider. Papaza günah çıkartır. Belli bir para verir. Affolmur. Cenneti satın alır. Bizde hangi papaza giderler? Biraz ağır ama. Giderler Şeyh Efendi'ye. Kuslederler. Ona el verirler. Tövbe derler. Anasından doğduğu gibi tertemiz olur. Gelirler. Sekiz şartı da Yerine getirirler. Yani önce dinden çıkarlar sonra Müslüman olmaya çalışırlar. Onlar yaptı da biz yapamadık mı? Peki Hristiyanlar da aziz birisi öldüğünde ne yaparlar? He? Hemen türbesini yaparlar. Hem de kilisenin içine gömerler ona taparlar. Mum dikerler dua ederler. Bizde ne yaparlar? Hemen caminin kıble cihetine bir mezar yaparlar oraya gömerler, hemen türbe yaparlar. Onlar ister de biz isteyemeyiz mi? Onlar mum diker de biz dikemeyiz mi? Diye aynısını onlar da yaparlar. Aynısını. Yani ya ifratta ya tefritte aynı şeye ne yapmışız? Gelmişiz. Allah bizleri affetsin. Ama Allah'ın kitabında bir olan Allah Azze ve Celle'den bahsedilir. Siz onlara seslenseniz sizi duyar mı? onlardan bir belanızı kaldırmak isteseniz kaldırabilir mi? Vehut İbrahim Aleyhisselam putları kırıp da bir tanesine baltayı koyup da e, oradan çıktığında bu taneden kavmi gidip bu taneye girdi. Ne dedi? Bunu yapsa yapsa kim yapar? O genç delikanlı yapar. Çağırın gelin. İbrahim Aleyhisselam'ı tutup geliyorlar. Niye onu tutup geliyorlar? He? Dinini israr ediyordu ondan. Onların putlarına ne yapmıyor? Tapmıyor. Müslüman olup da müslümanlığını ne yapmıyor? Gizlemiyor. O kavim içinde gizlenmesi gerekmez mi? He? Bir tek o var. Ne diyor? Sen ne kırdın? Bana niye soruyorsunuz? Bak kızmıştır, kırmıştır. Niye söylüyor bunu? Akıllı olduğunu zanneden, çağdaş olduğunu zanneden insanlara ölüye değil, ellerinizden yapmış olduğuna değil Ölmez, dili olana tapın diyor. Yani aklınızı başına alın diyor. Onlar buna rağmen derleniyorlar Ne diyorlar? Büyük büyük ateşler yakalım ve İbrahim içine ne yapalım? Atalım. Bir daha bunun gibi inanan çıkmasın. Ve neticede İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atacaklarında yine geliyorlar ve korkutuyorlar. Korkmuyor musun? İbrahim ne diyor? İbrahim Aleyhisselam Siz bunları Ellerinizden yapa geldiğiniz putları taparken Allah'tan korkmuyorsunuz da ben sizin taptıklarınızdan mı korkacağım diyor. Seçin bakalım diyor. Ahiret ateşi mi çetin yoksa sizin ateşiniz mi? Ve İbrahim Aleyhisselam'ı dağın arkasından mancılıkla ovada yaktıkları ateşin içine atıyorlar. Normalde ateş yakması gerekirken ne oluyor? Allah Azze ve Celle ateşe İbrahim'e serin ol diyor ve İbrahim aleyhisselam ateşten müteessir olmuyor. Biz bunları nereden öğreniyoruz? Allah'ın kitabından öğreniyoruz. İşte bu kitaba imanın nedir? Göstergesidir. Hala bunları okuyup da elleriyle yonttukları putlara tapanlara ne diyeceğim? Bizim Anadolu'da insanların simgelerine bak. Önem verdiklerine hep şamanizm dininden gelendir. Ya attır, ya ittir, ya kurttur, ya timsahtır, ya horozdur. Ya da aşağı doğru git balıktır. Ya da biraz daha kızılbaş hikayelerine git şahmeran hikayeleridir. Ha bir tanesi Allah inancı şudur deyip de çıkmamıştır. Denizli'ye git horozu kesemezsin. Urfa'ya git balığa dokanamazsın. Değil mi? Hindistan'a git ineğe dokanamazsın. E şimdi kitaplara iman ettiğini söyleyen bir insan... Nasıl Urfa'daki balıkların evliya olduğunu, İbrahim ateşe atıldığında o közlerin balık olduğunu inanır. He? İnanırsa kitaplara iman ne yapar? Zedelenir kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine kitaplara imanla alakalı Aleyhisselatü Vesselam bir gün Allah'ın emirlerini anlatırken oradan Ömer İbnül Hattab ki kendisi okumuş yazmış bir sahabedir. Ey Allah'ın Resulü bak yanımda Tevrat'tan sayfeler var diyor ve Aleyhisselatü Vesselam'dan izin almadan oradan birkaç şey okuyor. Kafayı bir kaldırıyor ki Allah Resulü'nün gözleri kançana olmuş, boyun damarları şişmiş ve kızdığını anlıyor. Hemen diz çöküyor. Vallahi Allah-ı Rab, dini İslam seni Resul olarak kabul ettik deyince Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Vallahi diyor kardeşim Musa aranızda olsa, şu getirdiğime tabi olmasa andolsun ki yoldan çıkmış sapkınlardan olur diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim artık Kur'an'dan başka bizim ittiba edeceğimiz, amel edeceğimiz bir şey nedir? Yoktur. Ama şöyle soru gelebilir. Bazen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize bazı misaller anlatıyor. Hani Siz sormuyorsunuz da ben cevap vereyim. Geçmiş ümmetlerden bir adam vardı diyor. 99 kişi öldürdü diyor. Mesela. Veyahut geçmiş ümmetlerden bir ashabı ı Uhtud kıssası vardır. İşte adam öldürmek istiyor. Denize gönderiyor, öldüremiyorlar. Dağa gönderiyorlar, öldüremiyorlar. En son çıkıyor geliyor, diyor ki benim okumu al, benim yayımı al, beni as, bu kolamın Rabbinin adıyla diye çek, ancak beni ne yaparsın? Öyle öldürürsün gibi bazı kıssalar var. Bunlar ne olacak derseniz, eğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize bunları anlatmışsa ve bunlardan ibret almamız, uymamız gerekiyorsa bunun için anlatmıştır. Biz kafamıza göre buradan ne yapamayız? Çıkarma yapamayız. Yani amel etmemiz için Aleyhisselatü Vesselam bizlere bunu demişse bunlar bizi nedir? Bağlayıcıdır. Ama biz kendimize göre bir şey ne yapamayız? Çıkaramayız. Yine kitaplara iman konusunda Anlayacağımız önemli meselelerden bir tanesi bir gün yanında Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlerin üstünlükleri işte şu şöyle bu böyle diye tartışma yapınca sahabeler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiç kimse benim falandan üstün olduğumu iddia etmesin diyor. Bizim imanımız aynen peygamberlere iman olduğu gibi Allah'ın bütün kitaplarına iman ederiz birbirine üstün hiçbir şey yapmayız, tartışmayız. Hepsi Allah'tan gelendir. Ama bizim için uymamız gereken Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Evet. Ama bugün bazı insanlar mesela müsteşlik veya oryantalist dediğimiz insanlar var. Hiç duydunuz mu? Evet. Dansözler değil ama dansöz gibiler yani bunlar. Bunlar Özel yetiştirilen, özellikle Yahudilerden, Hristiyanlardan da mevcut bu. Küçük yaşta alınıp, e, dini, Arapça, artık usul, fıkıh, kayda neyse ufak yaşta öğretilip, her türlü teçhizatla donatılıp, bunlara bir de e, eser tabi yardımcılarla toplumun önüne sürerek meşhurlaştırıp yıldızı parlatılan insanlar vardır. Mesela dokuz dil bilen Goldziher diye birisi veya Belçika Yahudilerinden Muhammed Esed bunun gibi müsteşlikler vardır veya Lavrensel gibi. Bunlar ne yapmıştır? Müslümanların içine girmiş, Müslümanların zaaflarını güzelce kullanmış, Allah'a kitaba iman ettikleri halde Allah'ın emirlerinden bir haber olan Müslümanlara her türlü melaneti ne yapmışlardır? işletmişlerdir. Mesela Lawrence diyor ki işte şunlara mutayı helal kıldım diyor. Veyahut Muhammed esete bakıyorsunuz kendisi Yahudidir. Aslen Yahudi birisi asla dönmemiştir. Yolların dönüşüm noktasında İslam diye muhteşem bir eser vermiştir ki İslam alimleri bile yazsa böyle bir eser yazar. Çok güzel bir eserdir. Ne yapmışlardır? Pakistan İslam dedi. İslam Anayasası'nı yazacak bir tane Müslüman bulamadı. Kime yazdırdılar? Muhammed Esed denen oryantalist bir dönmeye. Peki Mısır El Kahire'de bir üniversite var. Bütün dünyaya güya, alim yetiştirip gönderen. Hangi üniversite? El, He? El, -eser. El -eser. Kim kurmuş burayı biliyor musunuz? He? Dokuz dil bilen ve Yahudi olan ama insanlara Müslüman diye tanıtılan, alim diye tanıtılan koltuğu yer kurmuştur. Kendisine üstad sen burayı niye kurdun? Biz İslam'ın kökünü kazımak için uğraşıyoruz. Sen ise üniversite kuruyorsun dediklerinde ben buradan öyle insanlar yetiştireceğim ki gittikleri ülkede birer ateş olacak ve insanlar dinlerine sarıldıktan da ateşe sarılacaklar diyor. Ve bugün yeryüzünün neresine giderseniz gidin en büyük bela fitnelerden bir tanesi hangisi? Tekfir oradan gelmiştir. Orada okuyup gelen hangi taşraya, hangi kasabaya gittiyse bu pisliği yaymıştır. İkinci tehlike neyi getirmişlerdir? Mehanist hastalığını. Tabi hadis inkarcılığı yanında. Tamamen pislik oradan gelmiştir. Anadolu'ya da Cemalettin Afgani, Muhammed Abduh gibi Masonlar da oralardan getirmiş, yaymışlardı. Bugün dışlandın da Bizim sahih akidemiz bile bunların yüzünden e, zan altında kalıyor. Aynı kategoriye koyuyorlar. Onun için kardeşlerim kitaba iman dediğinizde Allah'ın kitabını öyle bir okumalısınız ki nasihi, mensuhu, muhkemi, müteşabihi, helalı, haramı, oradaki gelen ahkamı bunları öyle bir yerli yerine okuyun ki sizi kimse ne yapamasın? saptıramaz. Ne yazıyor şurada? Okuyabiliyor musunuz? Kur'an. Kur'an. Kur evet Kur'an. Bu sadece ne ayetleri biliyor musunuz? Mekki. Medeni. Yani Medine denilen ayetler burada yok. Bunu yazan sapığa sordum. Mehmet Erol diye bir sapık bu. Hadisin inkarçısı. Nerede medeni ayetler? İslam hakim olsun onu da yazalım. Önce Mekki ayetleri amel edelim, ondan sonra diyorum. Bu tür sapıklar da var. Kitaba iman dediğinizde Mekki medeni diye iman olmaz. Allah bu dini tamamladı. Dini kemale erdirdi. Eksik hiçbir şey bırakmadı, bitmiştir. Ama bu sapıklar sadece nuzul sırasına göre Kur'an derler ki bu sapıklıktır. E, nuzul sırasını anlatan bir tane doğru eser yoktur biliyor musunuz? Şu an ellerinde dört tane nüsa var. Hazreti Osman'ın nüshası, İbn Abbas'ın nüshası Seyit Kutub'un nüshası, Cafer-i Sadık'ın nüshası diye dört tane ellerinde nuzul sırasına göre bir şey var. Dördü de birbirini tutmaz. Siz Hristiyanlığın kaç mezhebe ayrıldığını biliyor musunuz? Niye ayrılmışlar biliyor musunuz? aynı böyle işte Allah'ın indirdiği vahiy üzerinde ittifak sağlayamamışlar gruplaşmışlar o protestant o bilmem katolik o bilmem ne o bilmem ne ve Avrupa'da bir ara savaşlar olmuş ne savaşlar olmuş mezhep savaşlar olmuş aynı bu akılsızlar da aklımız var diyenler de bu şekilde hareket ederler Bunlara da dikkat etmek gerekir. Yine kitaplara iman meselesinde Allah Azze ve Celle'nin Celle indirmiş olduğu ayetleri manalarını saptıran bir tayife var. Mesela Rafiziler dediğimiz. Güya Cibril yolunu şaşırmış. Ali'ye gideceğine kime gitmiş? Muhammed'e gitmiş. İkisi de birbirini ikizmiş kadir Hum diye bir vaka var bilir misiniz nedir o? Sakale'in rivayetleri, ben iki şey bıraktım rivayetlerini bilir misiniz? Herkes işine geleni alır. Hani veda hutbesi diye meşhur bir kıssa var ya, bu aleyhissalatü vesselamın haccını yaptıktan sonra kadir denilen bir mevki vardır. Orada bütün ashabını toplamış ve onlara uzun uzun bir nasihat etmiştir. Çünkü ondan sonra bir daha ömrünün yetip yetmeyeceğini bilmiyor. Çünkü inen sure ve Vesselam'a ikaz etmişti. Hangi sure? He? Yok. Masır suresi. İnsanlar bölük bölük dine girmeye. Bu sure inince ve Vesselam artık vefatını ne yaptı? Yaklaştığını anladı. Ve ashabına... Zul bir nasihat etti. Hatta sahabe dedi ki, Ey Allah'ın Resulü sanki aramızdan ayrılan bir insanın nasihatına benziyor bu dedi. İşte bu nasihat kendi aramızda bizim veda hutbesi dediğimiz meşhur olan hutbe burada söylenmiştir. İşte burada aleyhissalatü vesselam bir yerde ben size Allah'ın kitabını bırakıyorum. Buna sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Sahi. Ne yapmış mutezile? Hadislerin hepsini inkar ederler. Buna ne yaparlar? Balıklama attılar. Hiç senedine bile bakmazlar. Yapışırlar. Bak ne dedi Allah Resulü? Allah'ın kitabına sıkı sıkıya yapışın ve ondan asla ayrılmayın, sapıtmazsınız. Bu bunu alıyor. Ş Şia ne yapıyor? Aleyhisselatü Vesselam bir yerde... Ne yapıyor? Hemen cübbesini açıyor. Ali'yi alıyor, Fatıma'yı alıyor, Hasan Hüseyin'i alıyor. Bunlar benim ehli beytimdir. Ben size iki şey bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve ehli beytim. Bunlar hakkında Allah'a, yani size Allah'a hatırlatırım diyor. Şeyhler ne yapıyor? Bak diyor Bukhari Müslüm hadisi diyor. Bukhari Müslüm'den hadis kabul etmezler. Buna gelince hemen attarlar. Yaşar Nuri'nin yaptığı gibi. O ne diyordu? Bak diyor ve Vesselam'ın mütevâtin hadisi var diyor. Kim benim söylemediğimi diyor söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın. Tek kabul ettiği buydu adamın işine geldiği için. Başka? Bir yerde ne diyor? Ben size iki şey bırakıyorum. Bunlar Kevser havuzuna kadar birbirinden ayrılmayacak. Allah'ın kitabı ve benim sünnetimdir diyor. Bak bu rivayette orada geçiyor. Herkes işine geleni alıyor. Öbürlerine ne yapıyorlar? Kör kesiliyorlar. İşte kitaba iman, vahye iman dediğimizde bütünüyle iman. Kardeşlerim, birini görüp de birine kör ne yapmayacaksın? Olmayacaksın. Birine kör kesildiğin zaman bu sefer vahye kamaktır. Vahye sırt dönmedir. Ve gelen emirleri ben kabul etmiyorum. İşime gelir salıyorum. İşime gelmezse almam diyor. Peki Allah ne diyor Azze ve Celle kitabında? Sen uyuyor musun bugün? Çok muydun? Bak arada. Siz kitabın bir kısmına iman eder, bir kısmına iman etmez misiniz diyor? Değil mi? Biz tamamına iman etmekle mükellefiz. İman dediğimizde bu hepsini ne yapar? Bağlar. Bugün gündüzde konuştuğumuz gibi helal haram Allah'ın kitabında mı? Evet. İşimize gelene helal, işimize gelmeyene haram ne yapamayız? Yemeyiz. Miras hukukunu Allah belirlemiş mi? Belirlemiş. Biz bu hukukun dışına kadın, erkek ne yapamayız? Çıkamayız. İşte şu şöyle diyor, bu böyle diyor. Minası böyle yaparız. E gel vursan yaparsın. Müslümansa, Müslümanın kitabında hükümler nedir? Bellidir. Öyleyse iman dediğimizde imanı zedelediğin zaman bunun da insana kaybettikleri ve yaptığında da kazandırdığı neler vardır? Şeyler vardır. Misal, Ramazan ayı geliyor. Allah hepimize hayır işleme nasip etsin. Mesela Allah Resulü ve vesselam Rabbimiz diyor birçok ibadetin mükafatını bildirmiştir diyor. Oruca gelince ne diyor? O benim. Onun mükafatı benim diyor. Ve oruca o kadar çok şey getiriyor ki nasla insan neredeyse tamamen arındığını zannediyor. Bir Ramazan bir Ramazan'a kadar işte ondaki kadir gecesi işte yapılan sadaka iftar ettirdiğin zaman birinin onun sevabı falan falan falan. Peki bilerek hasta hiçbir sebebin yoksa orucu bozanın şey cezası ne? bakıyorsun Ali selatü vesselam'a bırak atmış şunu bunu. Asıl cezaya bak. Ne diyor? Bir adam gördüm diyor. Adamın başına bir melek dikilmiş. Elinde orak gibi bir şey. Şuradan takıyor. kulağına kadar yırtırıyor. Kan devan çığlık içinde. Sonradan bu tarafa geçiyor. Melek çekiyor. Yine kan devan içinde bu taraf iyileşiyor. Devamlı bunun işkence böyle devam ediyor azaba. Cibril'e sordum diyor. Uzun bir rivayetin içinden bir kesin. Bunun suçu ne? İşte bu senin ümmetinden bile bile kasten Ramazan orucunu yiyenin cezası diyor. Daha öbürü de ayrı bir şey. Mesela zekatla alakalı gelen rivayete bakıyorsunuz. Malından zekatı vermeyene orada kıyamette 50.000 bin sene vermediği maldan dolayı eza var. Sonra ikiden birine. Hesabı ondan sonra gidiyor bak. Demek ki iman ettiğinde, hayatına geçirdiğinde mesela bir zekatı nedir? Senin malının kirini temizliyor. Seni ne yapıyor? Tertemiz kılıyor. Mesela haç ne yapıyor mükafat olarak? Anandan doğduğu gibi tertemiz kılar. Peki kitaba iman ettiğimizi söyleyen bizler, gücü yettiği, yol emniyeti de sağlandığı halde hacca gitmeyenlere ne diyor? Harun Hoca. Hayyid olarak ölmüş, Hanasran hiç fark etmezdir. Yani kafir olarak öldüğün şeyler. Çok tehlikeli. Bak yerine getirirsen, anandan doğduğu gibisin. Yerine bile bile, kasten şartlar oluştuğunda getirmediğinde de aldığın bir şey var. Namaza anlatırken, Tirmizinin Kitabul Misal'de sizin evinizin önünden bir nehir aksa, günde bez sefer girseniz, kirden eser kalır mı? kalmaz ey Allah'ın işte dinde namazın misali budur diyor peki namazı kılmayanın misali onlar diyor firavunla hamanla karunla haşt edilecek diyor şimdi firavun kim Allah düşmanı dünyada ilahlık iddia eden bir despot zalim karun kim onun zamanında yaşamış Allah'ın verdiği nimetlerde şımarmış helak olmuş birisi haman kim Yine Firavun'un askeri komutanlığını yapmış, Allah'a isyan etmiş, Firavun'un dediği her şeyi yapmış, hayatına geçirmiş bir Allah düşmanı. Peki kendine Müslüman olduğunu söyleyip de namazı kılmayan bir insanın orada kafirlerle birlikte haşt olması ne demek? Başka hiçbir nasa girmiyorum bak. Bunlar nedir? Demek ki kılan insan çok çok büyük hayırlara erdiği gibi kılmadığı zaman da oradaki arkadaşları Belli. Yine bakıyorsunuz kulun ilk bakılacak ameli hangisi? Ondan geçerse hepsinden geçecek. Geçemezse kalacak. Öyleyse kardeşlerim kitaba iman dediğimizde gelen nasları, gelen ayetleri öyle bir özümseyeceğiz. Öyle bir hayatımıza geçireceğiz ki kim olursa olsun iblis, iblisin avaneleri Önümüze ne atarsa atsın bizim oturmuş imanımızı ne yapamayacak? bozamayacak. Bakın dünyanın birçok yerinde Müslümanlara türlü türlü oyunlar oynadılar. Kur'an'ı değiştirmeye çalıştılar, hatalı bastılar, harfleriyle oynadılar. Veya meal adı altında birçok cinayetler işlediler. Veyahut şu konkort e, dedikleri veya Kur'an fihristi, veya hadis fihristi diye hazırlanan birçok eserler var. Hem de Arapça biliyor musunuz? Bunların kimlerin hazırladığını biliyor musunuz? He? Hep Vatikan. O rahipler oturdular, bunları ne yaptılar? Hazırladılar. Siz bunların doğru bir şey hazırlayıp da Müslümanların arşivine sokacaklarına inanıyor musunuz? He? Her şeyi tahrif ederek ne yaptılar? Soktular... El Eser gibi üniversiteler, bazı üniversiteler bunları ders kitabı olarak koydular. Ve orada yazanlar doğruymuş gibi insanlara ne yaptılar? Lanse ettiler ve birçok insanın yoldan çıkmasına sebep oldular. En basit bir örnek vereyim size kitapla alakalı. Ankara İlahiyet diye bir yer var biliyor musunuz şurada? Beşevler'de mi nerede? Orada ders veren Kur'an. Tefsir, hadis, usul, ders veren o prof bozuntuları var. prof mi diyorlar, ne bir şey diyorlar. Şefaat yok, kabir azabı yok, miraç yok. Yok hani. Gözünü adam kapatmış, çamurla kapatmış. Sormuşlar, güneş var mı? Yok, karanlık demiş. E sen kapatmışsın, görmüyorsun ki. Senin gözün kör diye güneşte mi gözükmeyecek? Bu insanlar Allah'ın kitabına iman ettiklerini söyleyip Allah'ın kitabını ne yapmışlardır? Tahrife gitmişler. İnen emir ve nehileri hep ne yapmışlar? Tahrif etmişlerdir. Ve bugün o ekibi kimse bozamıyor biliyor musunuz? Oraya birisi öğretim görevlisi geliyorsa ancak mevsimlik kiralanıyor. Eğer kadrolu olsa saltanatları bozulacak, birbirlerine düşecekler ama kiraladığın zaman onlar baba yani hancı gelen ne oluyor yolcu oluyor. İşlerine gelmedi mi? Şutlayı veriyorlar. Şimdi oradan yetişen talebeler müftü oluyor. Vaiz oluyor. Kıldırgaç oluyor. Bir şey oluyor. Ama ama dine hizmet eden birisi ne yapmıyor? Asla olmuyor. Niye? Doğru akideyi ne yapmıyor? Almıyor. Allah'ın kitabına imanı ne yapmıyor? Kavrayamıyor. Hocasını memnun edebilmek için verdiği tezi götürüyor. Üniversiteyi geçebiliyor. Veyahut masterı yapabiliyor. Oturmuş akidesinde ne yapıyor? Bozuyor. Ve peygambere imanla alakalı mesela Mevlüt Güngör, Hayrı Kırbaşoğlu bundan önceki cina, şey, yan işleri başkanı adı neydi? Mehmet Çör, Onun baş yardımcısı Bünyamin Erol. Onun baş hırsızı Mehmet Emin Özavşar, bunların hepsi Allah Peygamber düşmanı insanlardı. Bakın yazdıkları eserlere, birisi sahabeyi tefalır çalar, birisi rivayetleri tefalır çalar, birisi de Allah'ın kitabını alır tefalır çalar. Ama bunlar devlette en üst kademeye kadar geldiler mi? Geldiler. Bunların hepsi Kadrolu Ankara Üniversitesi'nin öğretim görevlileri hala koruyor, biliyor musunuz? Yerlerine kimse gelemiyor. Yazdıkları eserlere bakın. İslam'ın güncellenmesini istiyorlar. Hadislerin tekrar kaleme alınmasını istiyorlar. Gözden geçirilmesini istiyorlar. Ya siz bu asırda dini tekrar mı yazacaksınız? Kafalarına göre ortaya ne yapıyorlar? Bir din koyuyorlar. Hadis kitabı adı altında Diyanet'te ekip çalışması yapıldı. Şu Uymaz, bu uymaz bir eser çıkardılar, kargıya çevirdiler. O utanmaz, bundan önceki istifa eden, emekliliğini isteyen o bilmem ne başkanı, kadınları toplayarak, konferans vererek, kadının aklı eksiktir, dini eksiktir hadisini, peygamber böyle bir şey söyleyemez, şöyle demez diye tefe alıp, Allah Resulü'nü yalancılıkla veya onun nakledeni yalancılıkla itham eden ve bunu anlatırken de zevk bir adam. E şimdi bu adam hoca olarak, önder olarak veyahut insanlara bir şey anlatan olarak görülürse sen dini yaşayabilir misin? Bizim Türkiye'de din deyince, bir şey deyince ölçü olarak aklına geliyor? Yani cinayet işleri başkanlığı. Başka hiçbir yer değil. Peki bu dinde ölçü mü? Misal, Ramazan ayı geliyor. Ramazanın girişi çıkışı neyle belli? takvimle değil mi? He? Ha hilalle. Şimdi hilal gözükse, Ramazan ayı girse ki hadis-i şerif ne diyor? Ali sallallahu aleyhi ve hilali görün, oruç tutun. Hilali görün, bayram edin. Şayet hava bulutluysa 30'a tamamlayın. iki bayram ayı 30 çekmez, 29 çeker diyor. Peki bunlar ne yaparlar? Takvimde Ramazan 1, Ramazan son neyse bellidir. Yüzde yüz hilal gözükse, çıplak gözden gözükse ki gözüküyor, Diyanet ne der? Biz takvime uyacağız. Takvimle ne yapacağız? Hareket edeceğiz. Bu şimdi sana ölçü olur mu? Allah'ın emrini, sen bugün orucu ye diyor. Mesela bir zaman ne yaptılar? Takvim esasında, haç hangi ayda olur? Zilhicce. Takvim esaslarına göre Arafat'a çıkış günleri tutmadı. Kurbanı ne gün kestirdi bu alçaklar? Ha? Arife günü. Bu alçak adam o istifa eden alçak şerefsiz ne yaptı? Gitti bayram hutbesini Arife günü çadırda yaptı orada biliyor musunuz? Allah'tan devam mı? Biz birinci günü bayramın yani İslam'a göre birinci günü Mezbani'ye gittik. Harun Hoca nasıldı? Kimse yok. Kurban kesme günü ise mezbun ana baba günü. Yani sıra gelmesi mümkün değil. Ertesi günü gittik kimse yok. Hiç kimse yok. Ya bir tane müslüman yok mu ya? Kurban kaç gün kesilir? Ya hadi şüpheye düşüldü. Lan bir gün erteleyin ne oldu ya? Kıyamet mi koptu? Yok. Kime uydular? Herkes oluyor. Hani biz kitaba iman eden insandık? Allah'ın ve onun Resul'ünün getirdiğine ihtilaf ettiğinde gidecek insandık. Ne yaptık? Gidemedik. Tabi birisi keser et gönderirse ben ne yapacağım? Ben yarın keseceğim getirme mi diyecek? Aman ondan et gelecek. Vay şundan şöyle olacak. Biz gösteriş meraklısı ola ola aynı Tekasir Suresi'nde Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği gibi nerelere kadar ölmüşüz? Kabirlere kadar. Ama muhakkak onlar bilecekler, muhakkak yakında bilecekler diyor. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle hakkıyla iman eden samimi kullardan eylesin. İndirdiği vahye indirdiği gibi iman edenlerden eylesin. Ve onun önüne bir şey geçirmeyen, saf temiz itikada sahip olan samimi kullardan eylesin. Biliyorsunuz münafıkların, Allah düşmanlarının isimleri, yaldızları ne olursa olsun, çarşı çarşı, pazar pazar ifşa et emri vardır. Bazı alim veya şu diye önde giden insanlara laf atılıyorsa bu babdan atılıyordur. Yoksa ne benim babamın oğlu ne de hasmımdır bunlar. Biz onların şahsına değil söyledikleri sözlere karşıyız. İslam'ı yıkmada kullandıkları ifadelere karşıyız. Allah Azze ve Celle hak, hak bilip, hakka tabi olan, batılı da batıl bilen, ondan uzak kalan sanmı kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle ayaklarımızı kaydırmasın. Allah Azze ve Celle dininde kalplerimizi sabit kılsın. Nefsine uyan değil, vahye uyanlardan eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşeden la ilahe illa ente estağfurike ve tevbile Elhamdülillahi Rabbil